Merhaba, Rio Artı 20 sürdürülebilir kalkınma konferansı öncesi gençlere çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon sürecin daha etkili ve hızlı yürüyebilmesi için katkılarını istedi. Ban Ki-moon, müzakereler beklediğimden daha yavaş ilerliyor. Bu yüzden size ihtiyacımız var. Rio'da sağlanacak anlaşma okyanuslarımızı koruyacak ve şehirlerdeki hayat standartlarını yükseltecek. Bu da gezegenimiz için ilerleme anlamına geliyor, dedi. Banki MON gençlerden Birleşmiş Milletler Gençlik Girişimlerine katılmalarını, hükümetlerine konferanstan beklentileriyle ilgili çağrıda bulunmalarını, mesajlarını sosyal ağlar vasıtasıyla yaygınlaştırmaları ve okullarında, çevrelerinde konuyla ilgili etkinlikler düzenlemelerini istedi. Rüya Artı 20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı kapsamında 15-22 Haziran 2012 tarihleri arasında 500'den fazla yan etkinlik yapılacak. 2000 12'nin ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrik üretiminde kömürün payı %19 geriledi, azaldı. Amerika Birleşik Devletleri Enformasyon Dairesi tarafından açıklanan verilerde ülkenin elektrik üretiminde kömürün payı 2011'in ilk çeyreğinde %44.6 44. iken 2012'nin aynı döneminde ise kömür santrallerinin enerjideki payı %36'ya düşmüş durumda. Kuruluşu tabirin 892'ye dayanan Amerikalı ünlü çevre örgütü Sierra Club'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010 yılından beri 106 kömür santralinin kapanacağı açıklanmış durumda. Bu santrallerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hali toplam gücü ise %13 seviyesinde. Sierra Club bu santrallerin kapanma nedenleri olarak yaşlanmalarını, yenilenebilir enerji teknolojileriyle artık rekabet edememelerini, ülkede yürürlüğe giren temiz hava düzenlemeleriyle kamuoyundaki güçlü anti-kömür hareketlerini gösteriyor. Batılı ülkelerle İran arasındaki nükleer anlaşmazlık bir türlü giderilemiyor. Nükleer programı nedeniyle uluslararası toplumda anlaşmazlığa düşen İran yönetiminde yabancı uzmanların parşin nükleer tesislerinde inceleme yapılmasına izin vermiyor. İran Nükleer Programı baş koordinatörü Fereydun Abbasi nükleer tesislerinde netlenmesini gerekli kılacak belgeleri Kendilerine iletilmediğini belirtti. Abbasi İran'ın liman kenti bu şehirde ikinci bir nükleer santral kurmaya niyetli olduğunu da açıkladı. Rus şirketleri tarafından tamamlanan bu şehirdeki 1000 megawattlık nükleer santral henüz tam kapasiteyle de çalışamıyor üstelik. Abbasi 1000 megawattlık ikinci bir santrali dış yardımla ...başlatmayı düşündüklerini söylüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise İran'ın Parşin'deki tesisi... ...muhtemel atom bombası geliştirme çalışmalarının izlerini yok etmek için kullanmasından şüphe ediyor. Yeni Zelanda'nın açıklarında meydana gelen konteyner yüklü gemi kazasından sorumlu tutulan... ...iki görevliye yedişer ay hapis cezası verildi. Hatırlarsınız programımızda yaptığımız... Haberde Liberya Bandıralı MV Rena adlı konteyner gemisinin 5 Ekim 2011'de Kuzey Adası Tavrongo yakınlarında Mercan kayalıklarına çarptığını söylemiştik. Yük gemisi karaya oturmuş, petrol sızdırmış, yüzlerce ton petrol denize bulaşmış, 300 konteyner e, suya düşmüş, bölgedeki plajlarda bulunan Petrol tabakası ise binlerce kuşun ölümüne yol açmıştı. Yeni Zelanda hükümeti denizli temizleme işlemlerine yaklaşık 130 milyon Yeni Zelanda doları yani 108 milyon dolar harcama yapmış. Geminin Filipinli kaptanı Mauro Balamaga ve seyir sorumlusu Leonil Relon gemiyi idare edememek ve sonra da geminin belgelerinde tahrifat yapmaktan yargılanıyorlardı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Doğu Akdeniz Çevre Platformu sözcüsü Profesör Doktor Beyza Üstün'ü hedef gösteren açıklamalarıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta akademik özgürlüklere ters olarak bakanlığın akademik unvanla eleştirilmesinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğine savundu. Üstelik bu konuyla ilgili soru önergesi veren İstanbul Milletvekili Levent Tüzeli de maksadını aşmak ile suçladı. Tüzel önergesinde bahsedilen üniversite hocasının ismini yönlendirmede bulunduğu iddia edilen dernekler ve yabancı enerji şirketlerini sormuştu. Bakan Eroğlu bakanlık olarak kimse hakkında savcılık ya da herhangi bir birime bildirimde bulunmadıklarını belirtmekle yetindi. Altın siyanür çevre panelinin altın madenciliği yapan Koza şirketinin elemanları tarafından basılması ve yaşanan olaylara ilişkin davada ilginç bilgiler ortaya çıktı. Paneli koruyan görevli polislerin sürüldüğü öğrenildi. Dikildi belediye başkanı Osman Özgüven davada koza altın İşletmesi müdürünün olayların ardından polisleri sizi sürdürürüm diye tehdit ettiğini ve tehditten sonra da 3-4 polisin tayinin çıkarıldığı öğrenildi. Belediye başkanı Osman Özgüven iddianamede adları geçen sanıklar panelde güvenceyi sağlamakla görevlendirilmiş kişilerdir. Maden çalışanları grubu taş sopa ve Molotov kokteylleri ile panel katılımcılarına, izleyicilere, belediye çalışanlarına ve bana saldırınca sanıklar beni korumak adına müdahale bulunmuşlar. Beni bir kulübeye kaçırmışlar. Zira bu olmasaydı Sivas olaylarını andıran önemli olaylar yaşanabilirdi diyor. Duruşma 4 Eylül 2012 günü saat 10.40'a ertelendi ve sonu gelmez davalardan birisi olarak devam edecek gibi görünüyor. Biz herkese yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.